959, numaralı konu, Hazreti Ömer'in Şam'a giderken deveye binmesi, evet, Hazreti Ömer, Şam'a, devenin sırtında geldi, halk onu deveye bindiği için ayıpladılar, bunun üzerine Hazreti Ömer, ne yapsınlar, şimdiye kadar gözleri hep, ahiretten nasibi olmayanların bineklerini görmeye alışmıştır, dedi.